Oduncunun Dileği Çok soğuk bir kış günü oduncunun biri her şeyin donduğu ormanda ağaç kesiyormuş. Ağır işten çok yorulan oduncunun baltası birden ağacın gövdesine sıkışıp kalıvermiş. Ne yapsa ne etse çıkaramamış. Çok kızmış oduncu. Avazı çıktığı kadar bağırmaya başlamış. O böyle bağırıp çağırır ve bütün orman onun sesiyle çınlarken ulu ağaçlardan birinin yanında yeşil bir ninecik ortaya çıkıvermiş. Ah! Niye ağaçlara ve baltana böyle bağırıyorsun ki? Onlar olmasa işini kaybeder. Aç kalırsın be evladım. Oduncu çok öfkeliymiş. Ben de onu istiyorum ya. Böyle her gün rezil olmaktansa işsiz kalayım. Bu ulu ağaçlara hele çok kızıyorum. Dokunduğumda parça parça olsunlar istiyorum. Ninecik... Başını sallamış ama bir şey söyleyememiş. Sonra, hmm, ''Peki, nasıl istersen öyle olsun. Ben bu ormanın perisiyim.'' dediğin olacak. Ama memnun olur musun, onu bilemem. Demiş. Bunları söyledikten sonra geldiği gibi ansızın ortadan kayboluvermiş nenecik. Oduncu işe şaşırmakla birlikte hala kızgınmış. Baltasının sıkıştığı ağaca gidip baltasının sapını tutup çekmek istemiş. Ama bir de ne görsün? Baltanın sapı kibrit gibi parçalanıvermiş. Ağaca elini uzatmasıyla ağacın gövdesi ortadan dört parçaya ayrılmış. Oduncu çok sevinmiş. Ha, Yarın gider büyük bir kıza kalırım. Öğleye kadar böyle sadece dokunarak dünyanın ağacını toplarım. Sonra gider pazarda kazanırım. ''Zengin oldum gitti!'' diye için için sevinmiş. Ama pek öyle olmamış. Eve gittiğinde yorgun argın bir sandalyeye çökecek olmuş, daha tutar tutmaz sandalye vermiş Tahta ev terliklerini giymek için eline alınca terlikler talaş olup yerlere dökülmüş. Olup biteni pek anlamamış oduncu ama moralini bozmamış. Karnını doyurmak için dolabı tutmuş, dolap on parça olup yere yuvarlanmış. Artık geriye tek bir yatağa kalmış. Hiç olmazsa yatıp dinleneyim diye düşünerek yatağa uzanmış. Ama daha yatağa yatar yatmaz yatak altından bin parçaya bölünmüş. Kalkıp duvara dayanmış, duvar göçmüş. Sonunda bütün ev yavaş yavaş bir harabeye dönmüş. Ormana doğru yönelmiş kederli oduncu. Toprağa oturup yüz yıllık dev bir meşe ağacına yaslanmış. Ama koca ağaç öylesine büyük çatırtılarla devrilmiş ki... ...aklı başından gitmiş oduncunun. Ben iki elimle ve baltamla odun kesmekten başka bir şey istemiyorum ki. Baltam sıkışsa da zararı yok. Uğraşır çıkarırım. Ah ne olur beni eski halime çevirin... ...diye bağırmış ormanın derinliklerine doğru. Ormanın yaşlı perisi o gece oduncuya acımış olmalı. Çünkü ertesi gün korucu... Oduncuyu ormanda yine neşe içinde odun keserken, soğuğa aldırmadan ve şarkı söylerken görmüş.